Bir de tehdit ederek Allah'ın yolundan O'na iman edenleri çevirmek, Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki siz az ve güçsüz idiniz de O sizi çoğalttı. Bakın bozguncuların sonu nasıl oldu?